tarihi tekerüre bakın çok arzettiğim bir şeyler bir şeyin bir hususun çehresinde Bu ülke dört bir yanından tehdit edildiği günlerdi ve Anadolu'da değişik kuvey milliye hareketleri hareket ettiği dönemdeydi Bize gavurlardan el uzatılmıyordu yine dindaşlarımızdan soydaşlarımızdan el uzatılıyordu Nedvi naklediyor Hepinizin çok iyi bildiği Ali Ülvi Bey de tercüme etmişti bunu. 20-30 sene evvel okumuştum. Hala tesirindeyim, hala tesirinden kurtulamadım. Lahor'da Alem-i İslam'ın başı bir manada 9 asır, 10 asır bir manada da 6 asır İslam dünyasının son karakolu olarak vazife görmüş. Bu Necip millet. Hususiyle Osmanlılarla başlayan dönemde bütün İslam dünyasının karakolluk vazifesini yapmış. Hindistan, Pakistan yok o zaman. Hindistan, İngiliz müstemlekesi. Onların çizmeleri altında inliyor. Ama iman kardeşliği şuuruyla lahorta toplantı yapıyorlar. Şimdi mitikler yapıldığı gibi mitikler yapılıyor. Mitiklerin de hedefledikleri şey de İstanbul hükümetine yardım göndermek. O fakir millet, o esir millet ne yardım gönderecektir? Sırtından elbisesini çıkarıp atanlar oluyor. Vakanın şahidi anlatıyor bunu. Sırtından elbisesini çıkarıp atanlar oluyor. Lahor meydanları öyle dolmuştu ki aman Allah'ım. Akif'in mahşer mi mahşer dediği tabir. Ancak bu tabirle ifade edilebilir. Veya bizim ine aslan yere düşmez dediğimiz şey. Hatipler güzel konuştular, cemaat coşmuştu, çeketler atılıyordu, entariler atılıyordu, eteklikler atılıyordu. Ve parası olan da para veriyordu. Ne acıdır ki istidradi antır parantiz arz edeyim. Bu yardımlar Rusya'nın eliyle bize geldiği için Rusya yardım ediyor görünmüştür. İşin acı bir yanı da budur. O gün Lahor sokaklar inliyordu. Halk coşmuştu. Son söz söylenmesi bekleniyordu. Şiir nazım tamdı. Kafiyeyi koyacak birine ihtiyaç vardı. alem İslam'ın 20. asırda derdini bütün ağırlığıyla sırtında taşıyan birkaç insan vardı. Bunlardan bir tanesi de o gün o konuşmalar manzumesinin kafiyesini koyacak beyaz urbalı nurani insandı. Belliydi alem İslam'ın derdini çektiği. İki büklüm olmuştu. Kürsüye doğru yaklaşırken biri yaklaşıyor diye herkes yol veriyordu. Çıktı oraya ama iki büklümdü. Ben beyaz elbiseler içinde iki büklümdü. Güzel konuştu. Manzum şeyler ifade etti. Halk coştu kendinden geçti. O sözlerini şöyle bitiriyordu: Cemaat, şu dakikada ben Resul Ekrem'in karşısında kendimi görüyorum. İsterseniz, siz de öyle kabul edin. Ben Resul-i Ekrem'in karşısında kendimi görüyorum. Bana diyor ki, Doktor İkbal, bana ne hediye getirdin? Ben ne diyorum ki, Sultanım, Sultanlar Gedalarda ne hediye bekler? Asırlar var ki, sana vereceğimiz hediyemiz olmadı. Fakat elimde, yarım bardak kan var. Bu kan, Trablusgarp'ta senin şerefine dökülen Müslüman Türk'ün şeref kanıdır. Ben sultana hediyelerin verildiği şu dakikada, dünyalara değiştirmeyeceğim şu hediyeyi takdim ediyorum sana. Ben bunu önce naklederken demiştim ki, sözümü değiştireceğim. Demiştim ki, eğer min gayri haddin, ben öyle bir makama çağırsalardı Bana deseydi ki Kıtbirim bana ne hediye getirdin Ben diyeceğim ki Ya Resulallah sana Günahını ağlamış insanların gözyaşını getirdim <Gülüyor> Evet ya Resulallah Evet ya Resulallah Sana günahını ağlamış insanların gözyaşıyla geliyorum Ve üzerine Azerbaycan'da dökülen kandan bir damla döküyorum. Allah Allah. Ki ben bunu cennetlerin kevserleriyle değiştirmem. Allah Allah. Verdiğimiz, vereceğimiz şey Ruh-u seyyid Enami çoktan beri hoşnut dedemedik. Bari ağlamalarımız da olsun. Bari hicranlarımız da olsun. Değerli Kardeşlerim Mahafet ve muhabbeti de anlatıp Bağlayacaktım Ama siz saatlerden beri bekliyorsunuz Ben de hasta olarak Sizin huzurunuza çıktım Sizin hakkınız üzerimde Çok büyüktür Siz o kadar mesafe kat edip Buraya gelince insicam içinde faydalanacağınız Güzel şeyler anlatmam lazım Oysa ki Gönlüme göre Gönlüme göre ''Hissiyatımı size intikal ettiremedim. Bir dert tatisinde bulunayım dedim. Bir ızdırap taatisinde bulunayım dedim. Bir hasretlerimi içimden atayım. Bir şu dikenleri çıkarıp içimden atayım. Bir cehennem alevlerini çıkarıp içimden atayım. Siz de aynı şeyi yapın. Böyle bir tatide bulunayım. Beraber bulunalım ve ferahlayalım.'' demiştim. Onu çok iyi değemediğim gibi demeyi planladığım şeyleri de değemedim. Ama sizden sizden bir istirhamda bulunacağım. Buradaki ahû efkanınız ve hicranlarınız Allah indinde inşallah hora geçmiştir. Makbuldur. Ama daha hora geçecek şu husus var. Allah rızası için bu gece evlerinize döndüğünüz zaman gecenin bir nısfı, bir sürüzü geçtikten sonra Rabbimin rızası için kalkınız bir güzel abdest alınız seccadenizle kemerbeste yubudiyet içinde durunuz kılabildiğiniz kadar namaz kılınız Hacet namazı için bir rivayette 12 rekat var dua mecmuasında ve dua ile alakalı sünen kitaplarında gösteriyor bunu. Mecmuatul Ed'iyye var. 70. sayfasında onda da var, bilenlerden alırsınız. Bir diğer rivayette de iki rekat namaz kılınıyor. İki rekat namazdan sonra Allahu u Teala'ya hamdü sena ediliyor. Efendimiz'e salatü selam okunuyor. ümmet Muhammed'e mağfiret dileniyor. Ve ondan sonra oradaki dualar okunuyor. Sonra da el kaldırılıyor. Ahu efkanla ve hicranla. Muradınız neyse onun için dua ediliyor. Dünyada benim hiçbir muradım olmadı. Elliyi aşarken hiçbir muradım olmadı. Bu mevzuda herhangi bir muradı takip eden herhangi bir yolda tutup gitmedim. Bana dediler ki dostlarım bile... Biz buralarda sokakta mücadele verirken sen yumuşak döşeklerde yat. Ben elimi de Kur'an'ın üzerine koyarak söyleyebilirim, çok rahatlıkla. Hayatımda bazen mecbur kalıp döşekte yatmışımdır ve zannediyorum iki elimin parmağını geçmemiştir bu. Hep bir tahtaya başımı koydum, yattım. Hep bir yasta başımı koydum, yattım. Ama alemi İslam hicrandayken ben dinlenemezdim, rahat edemezdim. Bir dikili taşım yoktur. Edremit'ten Marmara Denizi'ne kadar benim zeytinlerim olduğunu söyleyenler oldu. Apartmanlarım olanları söyleyenler oldu. Oysa ki ben şunu size söyleyeyim. Şunu size söyleyeyim. Arkadaşlarımdan birisi şu 12 Eylül'den sonra yapay yalnız kaldığım dönemde sıkıştığım bir dönemde Utandım bir şey almaya, yiyecek bir şeyim yoktu. Arkadaşlarımdan birisinin hediye ettiği teybi satma mecburiyetinde kaldım. Onunla ben Kur'an dinliyordum. Götürdüm. O da aldı götürdü dükkanına koydu. Sonra aldı bana getirdi. Hocam da daim olur bizim için dedi. Ben arkadaşlarımı kınamıyorum. Benim arkadaşlarım... Beni tanıyanlar, benim gönlümde yeri olan insanlardır. Ama ben Seladine Yubi gibi gülmeyi kendime haram dedim. Haram olsun dedim. Yumuşak döşekten bahsediyorlar, güldüm ona. Onu başkalarına sormak lazım. Ben 30 sene evvel altıma bir hasır koymuştum. Hala hasırlar üzerindeyim. Hasırımı değiştirmedim. Kitaplarım vardı. Arkadaşlarıma dedim ki bunları sırtımda taşıyor gibiyim. 15 sene evvel vakfettim bunu. Bir kütüphaneye vakfettim. Ama girip çıkarken istifade ediyorum. Öldüğüm zaman bunların hesabını Allah bana sorarsa ne derim. Bir şomazlık daha yaptım, bir kere daha sizi izhaç edecek şeyler konuştum, bir kere daha meleği da reddedilecek sözler sarf ettim, bir kere daha Ruhi Seyyid-ül Enam'ı rencide ettim, bir kere daha temiz vicdanlara çuvaldış sapladım. Allah beni affetsin, boşluğum demek, keşke onlar deseydi bende de demeseydim. Demeseydim çünkü ben ümmeti Muhammed'in derdinden başka bir şey düşünmek istemedim. Derdim o olsun dedim. Allahumma cəllni halimen, selimen, awwan muniba dualarım içinde terk etmediğim dualardan inleyen insan olayım. Çünkü alemi İslam'ın durumu inlenecek durumdur. Inleyen insan olayım dedim. Ve bir gece, iki gece, üç gece. Sizin inlemenizi istirham ediyorum. Ben kimim ki dua edeyim de kabule karin olsun. Bazen şöyle yaklaştım arkadaşlarıma. Ders çok büyük dedim. Ben çok mücrim dua ediyorum. Benim duam yetmiyor. Ne olur Allah aşkına bana duada yardımcı olun. Allah aşkına bana yardımcı olun. Allah aşkına duada bana yardımcı olun.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 وَعَلَىٰ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ مِنْ أَهْلِ السَّمَاوَاتِ وَأَهْلِ الْأَرَطِينَ رضوان الله تعالى عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ لَعَلِيمُ الْحَكِيمُ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 اذ كنتم عاده ان فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوان صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الهاشمي القرشي الكريم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 Amin ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Aziz kardeşlerim, Cenab-ı Hak nimetleriyle, ihsanlarıyla hakiki müminlere müteveccih olduğu gibi gönüllerimize müteveccih olsun. Ruh ve gönül dünyasında bizleri ihya eylesin. Biz neye maliksek, O'nun vergisidir hepsi. O bize İslam'a giden yolları göstermeseydi, takılır bir yerde kalırdık da bir adım atamazdık. O sinelerimizde İslam'a karşı inşirah hasil etmeseydi, İslam'ı duyamaz, ona doyamaz ve bugünkü doygunluğa eremezdik. O bizi camiye tevcih etmeseydi, caminin yolunu bulamaz. Mihrabına, minberine, yabancılar gibi sağda solda dolaşırdık da oraya bir kere ulaşamazdık. Hatta şu bugün camiye şu hava içinde gelmeye o bizi hidayet etmeseydi, biz ne o havayı bulabilir, ne camiye gelebilir, ne ona ait şeyleri duyabilir, hissedebilirdik. Bütün bunların hepsini ondan biliyor. Ondan biliyor, nimetleri karşısında iki büklüm oluyor. Üzerimizde olan nimetlerini devam ve temadettirmesini, ettirmesini, temiz vicdanları şefaatçi yaparak ondan diliyoruz, dileniyoruz. Nimete masar olmak bir masariyettir. Benim arzettiğim şeyler bizim masar olduğumuz büyük şeylerdendir. Dünya adına malik olduğumuz şeylerden bahsetmedim size. Çünkü onlar benim bahsettiğim şeylerin yanında sinek kanadı kadar ehemmiyet olmayan şeylerdir. Benim bahsettiğim şeyler olunca dünya arkadan gelir. O Zayıf bir hadiste Siz dünyaya talip olursanız Dünya sizden kaçar Ama dine Şöyle diyeyim Allah'a talip olursanız Her şey sizi takip eder Sizi kovalar Bu manada Biz Allah'a ait Hakikatların arkasında olursak Dünya zaten gelecektir Bu itibarla ben Ukbamızla alakalı, onunla alakalı, ruh hayatımızla alakalı, gönül hayatımızla alakalı nimetlere parmak bastım. Onları dikkat nazarlarınızı arz etmeye çalıştım. Bu nimetlere mazhariyet bir mazhariyettir. Küçümsenemez bu. Bunun ne demek olduğunu istemem ben. Küfr içinde bocalayıp duran insanların ruh aletlerini bir lahza tatsanız anlayacaksınız. Ve bunun ne demek olduğunu yevmetüble serayilde anlayacaksınız. Defterlerin açıldığı, akın karanın ortaya saçıldığı gün anlayacaksınız. Hasenatın ve seyyatın terazi kefesinde yerlerini aldığı zaman anlayacaksınız. Meğer Allah bize neler ihsal etmiş Anlayacaksınız. Ben ne değerlendirebilir, ne takdir edebilir, ne de o mevzuda bir söz söyleyebilirim. Önünüze bir kere bakıverin. Sizin önünüzde yolların ayrımında pi şua ve piştar Hazreti Muhammed Mustafa var. Öyle bir nimettir ki değil sadece dünya muameleki onun uğrunda cennet dahi verilse Az şey verilmiş sayılır. Çünkü biz cennete giden yolu dahi onun nurlu beyanları içinde öğrendik. Teşvik'i ondan gördük. Sağa sola gideceğimiz belli değildi. Bir trafik memuru gibi kolunu kaldırdı. Doğru yola biz hidayet eyledi. وَإِنَّكَ لَتَهْد۪ي إِلٰى صراط-ı Kur'an diyor, ben ne diyeyim sana? Ey Habibi Zişan, sen insanları doğru yola hidayet edermişsin. Yolu ve yolun erkanını gösterirmişsin. Biz bu sayede birlik ve beraberliğe erdik. Allah kalplerimizdeki kıllı çıkarsın. Bizi gönülde saffete ulaştırsın. Birkaç asırlık perişaniyetimiz var. Kur'an diyor ki اِنَّ اللّٰهَ yazlimun يَظْلِمُ النَّاسِ وَلَاكِنَّ النَّاسِ Allah size zulmetmiyor fakat siz kendi kendinize zulmettiniz. Nuansların kavgasına düştünüz. Küçük şeylerle birbirinizle yaka olmaya başladınız. Bir dönemde harzemli sabun oğullarıyla, saman oğullarıyla kavgaya tutuşunca Allah Cengiz'i musallat etti. Hülagü'yü musallat etti. Bir dönemde Allah karmatileri musallat etti. Hasan sabbaha musallat etti. Bir başka dönemde siz, içten sizin aranızdaki meseleleri halledemediniz. İttihada ve ittifaka giden yolu temin edemediniz. Kendi aranızda uzlaşamadığınızdan, anlaşamadığınızdan dolayı Allah cihanın şarkında ve garbında size göz açtırmamak üzere kafirleri beyninize ve pahazunuza musallat etti. Kolunuzu kaldıramaz oldunuz. Kendi kafanıza düşünemez oldunuz. Ve bölük pörçük hale geldiniz. Ve bir iki asır var ki siz Zillet içinde, meskenet içinde inlenip, inleyip duruyorsunuz. Keşke alim İslam, Müslüman Türk dünyası hiç olmazsa, bütün bu kadar dersten sonra kendine gelebilseydi, yeter artık diyebilseydi. Aralarında kavgaya esas teşkil eden küçük ve ehemmiyetsiz ki, dünya diyor öyle bir meta değil ki bir nizadeysin. değilsin. Dünya ne meta iski erzet be nizai. Sine kanadı kadar ehemmiyeti olmayan dünya niza'a değen bir meta değildir. Ama biz niza'a değmeyen o meta'ın çok küçük parçalarından ötürü, çok küçük parçaları hatırına birbirimize düştük, kavga ettik ve bölük pörçük hale geldik. Allah اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسِ وَلَاكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ Allah size zulmetmiyor. İnliyorsanız sağda solda. Fakat siz kendi kendinize zulmettiniz. Allah adili mutlaktır. Onun sizin hakkınızda vereceği en ağır hüküm, adaletle olan hükmüdür. O size rahmetiyle hüküm veriyor. Rahmaniyet ve rahimiyetiyle hüküm veriyor. Eğer adaletiyle hüküm verseydi taş taşın üstünde kalmazdı. Sizler ve bizler hepimiz o detta gibi taş kesilirdik. Ama Allah rahmaniyet ve rahimiyetiyle hüküm veriyor. Veriyor ki bu kadar tahribattan sonra bu kadar tahribatçıdan sonra hala dünyanın çeşitli yerlerinde binbir türlü kıpırdanış ve hala camiler doluyor. Ve hala dünkü bir solukla dünyanın çeşitli yerlerinde millet eskiden kaybettiği mihrabına koşuyor ve minberine koşuyor. 25-30-40 sene evveline gidildiği zaman siz o mihrapsızın, o minbersizin ne demek olduğunu zannediyorum göreceksiniz. Ve bugünü görünce de iki müflüm olacak, lekel hamdu vel minnet diyeceksiniz minnet ve şükran sana Allah'ım diyecek secdeye varacaksınız. Rabbim üzerimizde olan nimetlerini bize idrak ettirsin. Ve o nimetlere o nimetler cinsinden şükürle mukabele etmeye bizleri muvaffak eylesin. Aziz kardeşlerim, dünyanın dört bir yanında kundakçılar, 50 bin türlü fitne oyunları, fitne oyunlarıyla Alemi İslam'ın başına beni bağışlayın, şu tabirle ifade edeceğim avamca kele oynuyorlar. Dünyanın dört bir yanında senaryolar yazılıyor. Bizansenler tespit ediliyor. Hedef İslam dünyası, hususiyle onların başında İslam alemine dokuz asır bayraktarlık yapmış Müslüman Türk dünyası. Lokma lokma edip parçaladıktan sonra bu kadarcık olsun. O kadarının dahi ayakta durmasına tahammüller olmayan Avrupa'nın kafir ve zalimleri, Asya'nın münafıkları yeni oyunlar peşindeler. Yine gerilim, hem menfi gerilim, bizi kemiren gerilim, yine buhran, yine bunalım, yine alem İslam'ın birbirine düşmesi, yine birinci cihan harbine tekadüm eden yılları o buhranlığı, bunalımlı yılları yeniden yaşıyoruz yine akvam yine kabilelerin birbirine düşmesi yine Söz Sultan'ın ifade ettiği gibi Babil Kulesi'nin harabiyeti zamanında olduğu gibi tebelbülü akvam yine anarşi yine keşmekeşlik nedendir acaba niye böyle oluyor biz aramızdaki küçük meseleleri kulak ardı edemedik Onlara göz yumamadık. Biz derken zinhar bana gönül koymayın. Ben söylediğim her sözü size sığınarak söylüyorum. Ve kendi affımı sizin ve sayanıza sığındığım zaman Rabbimden ümit ediyorum. Ama benim arz etmek istediğim şey alem İslam'ın derdidir. Ve okuduğum ayetten anlamış olacaksınız. Yeniden bir kere daha size son hablül metin olan Kur'an-ı Kerim'e sımsıkı, temessük ihtar etmek istiyorum. Ama ondan evvel iftirak ve tefrikanın bizim başımıza neler açtığını dikkatinizi arz etmek istiyorum. Evvel onu dikkatinizi arz edecek Allah'ın inayet ve keremiyle sonra da birkaç cümleyle birkaç cümleyle hablül metin olan Kur'an-ı Kerim'e İslam'a, kendi mihrabımıza kendi minberimize dönmeye temas etmeye çalışacağım hepsi Rabbimin inayetiyle ona sığınıyorum siz de ona sığının bugün İslam dünyası varsa şayet dünya ile hesaplaşabilecek kemiyet planında dünya ile hesaplaşabilecek güçte bir İslam dünyası var gibidir sınırlarına bakılırsa Neredeyse dünya karalarının hemen üçte birine yakın bir yeri işgal etmektedir. Koskocaman bir yeri. Kemiyet planında ele alınacak olursa dünya nüfusu karşısında küçümsenmeyecek bir rakama sahiptir. Bir milyara yakın belki de aşkın İslam dünyası diyebileceğimiz bir dünya vardır. Fakat bu dünya felçtir. Bu dünyanın kolu kanadı kırıktır. Birleri bu dünya ile hesaplaşmak istediği zaman bu dünya boğa görmüş bir mahluk gibi titr titremeye başlamaktadır. Titr titremeye başlamaktadır. Çünkü bu dünya tarih boyu kendisini ayakta tutan güç kaynaklarından, kuvvet kaynaklarından uzaklaşmıştır. Çünkü bu dünya gerçek manada İslamiyet'e temessükten uzaklaşmıştır. Çünkü bu dünya İslam'ın aşkından ve şevkinden uzaklaşmıştır. Onun için büyük hesaplaşmalar şöyle dursun, çağıyla hesaplaşmak şöyle dursun, o çağda bir avuç insanda çok iyi sistemleşmiş, çok iyi organize olmuş, çok iyi mekanize birliklere sahip, güçlere sahip, küçük bir dünya karşısında hesaplaşmaya hazır değildir bu dünya ve tabii kendisine teselli arayacaktır, teselli bulacaktır. Biz barışın yanında izleyecektir. Biz muhabbet fedaileri izleyecektir. Kimseyle kavgamız yok bizim diyecektir ve bunlarla teselli olmaya çalışacaktır. Oysa ki dünya muvazenesinden bir devlet silinip gitmiştir. Muvazene 40 haramilere kalmıştır. Muvazene iskiyaya kalmıştır. Ve bu kırk karamiler yer yer bir araya gelecek. Zirve toplantıları adı altında toplantılar yapacak. alem İslam üzerinde hükümler kesecek, biçecek. İçtimai coğrafya ona göre şekillenecek. Ve bütün bunlar bizim başımızın çok üstünde olacak. Ne elimiz ulaşacak, ne de sözümüz ulaşacak. Çünkü artık bize dünya sizin İrab'da mahalliniz yok diyor. Siz söyleseniz de söylemeseniz de hiçbir ağırlığınız yok diyor. Onun için sağda mazlumlar, mağdurlar, mahkumlar, esaretler, taallüpler, bin türlü illetler, bin türlü belalar fakat sesimizi çıkaramıyoruz. Solda tahkümler, esaretler, mezelletler, inleyen kadınlar, inleyen çocuk çocuk fakat sesimizi çıkaramıyoruz. Ne oluyor? Dünya nereye gidiyor diyemiyoruz. En azından Çanakkale'de geleniyle, kızıyla, çocuğuyla, kadınıyla, erkeğiyle, yaşısıyla, subayıyla, başıbozuyla cihanla hesaplaştığı kadar dahi yüreği olmayan, yüreğinde feri olmayan iradesi mefluç bu dünya. Bu kadarcık olsun. Çanakkale'deki kadar olsun, nereye gidiyoruz diyemiyoruz. Diyemiyoruz. Başkalarına sormadan kendi hakkında dahi hüküm veremiyor. Ne büyük haysiyeti kırılmışlık bu. Ne büyük izzeti rencide olunmuşluk bu. Fazla bir şey söylemeyeceğim. Dilimin ucuna kadar gelen şeyleri bile yutacak, yutkunacak... 50 seneden beri yutkunduğum şeyleri kendimi yutkunmuş, bir kere daha yutmuş sayacağım, diyemeyeceğim. Çünkü hakkı söylerken bile hala zülfiyar, zülfayar diyoruz. Dosta incinmesin, aman düşman da incinmesin. Bana zaman ve tarih hak verecek mi bilemiyorum. Belki bir ağız dolusu tükürükte bir gün benim yüzüme gelecek, yuf sana denecek niçin haykırmadın niye haksızlık karşısında dilsiz şeytan oldun Kur'an sunmun bıkmun umyun deyip hepsinin suratına birer tokat aşk etmiyor mu niye suratını korumadın sağırlar gibi davrandın körler gibi hareket ettin ve dilsizler gibi hakkı kırmadın. gelecek bir ağız dolusu tükürük benim de ne yapak yüzüme? Ama buna rağmen masaha sayıyorum Aman civcivler diyorum Aman yumurtalar diyorum Sırtlarında bir küfe taşımışlar Giderken de arkadan gelenlerin sırtını atmışlar O küfede yumurtaları kırmamak için İzzetim dedim ayağımın altına aldım Gururum dedim ayağımın altını aldım. Ölümü istihkar ederken dahi ayağımın altına aldım. Her şeyim ayağımın altını aldım. Ve size de yer yer bunu telkin ettim. Girdik rehi sevdaya. Cünunuz bize namus lazım değil. Ey değil ki bu işhane düşer mi? Bana namus lazım değil dedim. Şeref de lazım değil. En azından bir Selahaddin duygusuyla, Allah'ın evi sahipsizken bana ev ne gerek diyordu. Yeryüzünde Müslümanın saçıyla, sakalıyla oynanırken benim şerefimin de sözü mü olur? İşte bunun için bütün onları ayağımın altına aldım ve size de onları ayağınızın altına alın. Matbuat sizinle oynayacak. Mecmualar aleyhinizde yazı yazacak. Sizle ve mukaddes saydığınız şeylerle alay edilecek. Sizler tahkir edilecek, tezyif edileceksiniz. Siz bu kadarına tahammül edemezsiniz. Bu türlü şeyler karşısında elli defa ölümü tercih edersiniz. Biliyorum... Ne yiğitliğinizin, ne onurunuzun, ne de gururunuzun buna tahammülü yoktur. Ama ben hep istirham ettim şu sırtınızda taşıdığınız küfeler hatırına, Allah hatırına, Resulullah hatırına, temkinle, tedbirle, tenniyle dünya ile hesaplaşacağınız noktaya varacağınız ana kadar... Mazlumlar aşkı için, mağdurlar aşkı için, Orta Asya'da yanan ırktaşınız, soydaşınız dindaşınızın aşkı için Yılanı, çıyanı tahrik etmeden, akrepleri, yılanları üzerinize saldırtmadan iki asırlık şu mazlum dünyaya solu kaldıracaksınız Derdimiz buydu. Sustuksa bunun için sustuk. Geleceğin onurlu nesillerine kubbede bir yankı olsun. O tükürük yüzüme gelirken müdafiyim olsun. Yoksa ne benim ne de sizin yutacağınız gibi şeyler değil bunlar. Âlemi İslam'ın onuru ayak altında. Senin dokuz asır tevhide bayraktarlık yapan milletinin şeref ve haysiyeti ayaklar altında. Büyük çoğunluğu itibariyle tefsirciler. Ya eyyühellezine amenûh. Men yertedde minkum an dinihi. Allahu bi biqavmin. Yüpbum ve yüpbumu, azıllağın al-ı müminin, aizetin <Sessizlik> kafirin, yujaheđun fi sabil-ı Allah, ve la yıxafun lo matlaim, cıdıq Azim. Ey iman edenler, Abbasiye, emeviye ve asis adet Müslümanla sesleniyor. Ey iman edenler. Men yertadda minkum an Sizden bir toplum, bir cemaat dininden dönerse, irtidad ederse, dini omuzundan bırakırsa dine sahip çıkmazsa, fe sevfa Allah bi Allah yakında yepyeni, terü taze, cedid bir kavim getirecektir. Abbasinin, Emevi'nin yerine bir kavim getirecektir. Nereden çıkarıyorsun onu? Kur'an Araplara indi. Kur'an'ın ilk muhatapları Araplardı. Kur'an ilk muhataplarına diyor ki: Siz dinden dönerseniz bu hazineler, defineler mecvasına sahip çıkmazsanız, bu zebercet ve yakuttan defineyi taşımadan vazgeçerseniz, فسوف يأتي الله بقوم. Allah bir kavim getirecek. Senvin Tenkir için meçhul bir kavim. Çünkü henüz o gün tarih sahnesinde yok o kavim. Meçhul. Allah Kur'an'ıyla seslendiği an Arap ona sahip çıkmış. Fakat bir meçhul kavimden bahsediliyor. O henüz Himalayaların eteklerinde, atının üzerinde, sada belinde kendisini kurtaracak son rehberi bekliyor. فَسَوْفَيْئَةِ اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ يُحِبُّهُمْ Öyle bir cemaat ki meçhul. Ama bilesiniz Allah onları seviyor. ve وَيُحِبُّونَهُ Onlar da delice Allah'ı seviyorlar. Kur'an doğru söylüyor. Ve ben size sorayım. Doğru değil mi bu Allah aşkına? yiحبهم ve Allah onları seviyor. Allah sizi seviyorsa siz de onu seveceksiniz. Allah indinde yerinizi görmek istiyorsanız sizin yanınızda onun yerine bakacaksınız. Seviyorsanız seviyor demektir. Gönüllerinize bir kere bakı verin ve ben siz gönüllerinize bakarken Kulaklarınıza sesleneyim. Ne duyuyorsunuz gönüllerinizde? Var mı Allah sevgisi? Ve fısıldayayım. Bir gün sırası gelse, bir gün mevsimidir deseler, o gönlünüzde Kenzen bilinen Allah için en sevdiğiniz şeyi feda eder misiniz, etmez misiniz? Ve ben hükmü söyleyeyim Allah'ın Bu mevzudaki Prensiplerine dayanarak hükmü söyleyeyim Vallahi Allah sizi seviyor Billahi Allah Sizi seviyor Allah Allah sizi seviyor Yuhibbuhum Ve yuhibbunehu onları seviyor onlar da Allah'ı seviyor müminlere karşı yüzleri yerde tevazu kanatlarını yerlere kadar indirmişler elhak sahabi onu yaşadı kendi aralarında en aşılmaz şeyleri dahi aştılar açtılar. Bir gün bir onur uğruna, bir gurur uğruna kılıçlar kından çıkıp başlara ineceği zaman haksız oldukları an, haksızlıklarını anladıkları an kılıçlarını kınlarına sokmasını bildi ve geriye döndüler. Müminlere karşı başlarını kaldırım taşı gibi yere koymasını bildiler. Kadınıyla bildiler, erkeğiyle bildiler. Ayşe validemizin devesi Hazreti Ali'nin karşısında sinirlendiği zaman kardeşi kulağına fısıldıyordu. Hani haksızlığın sana işaret edilmişti? Anam öyle civan mertçe bir geriye dönüştü ki bir kere daha o fitnelere doğru adımın yarısını atmadı. Yarım adım atmadı. Talha da öyle dönmüştü. Uhud'un kahramanı, Bedir'in kahramanı Yermuk'un kahramanı, mütenin kahramanı, Zübeyir bin Avvam, peygamberin tek havarisi. O da öyle dönmüştü. Öyle olması lazımdı. Benim size arz edeceğim mesajın muhtevası odur. Kendi aramızdaki küçük meselelerin münakaşası altında kalır ezilirsek, vahdeti ruhiye gidecek ve o zaman başkaları gelip sırtımıza binecek hadisin ifadesiyle ağzımızdaki lokmayı yiyecekler. Azerbaycan petrollerini yiyorlar. Bakı petrollerini yiyorlar. Bingazi petrollerini yiyorlar. Arap Yarımadası'nın cevherlerini yiyorlar. Daha yemek için gelip taht kurdular. <Gülüyor> Nereye taht kurdular? Senin tefrikan üzerine taht kurdular. Senin hasımların daima senin parçalanmışlığın, senin bölünmüşlüğün üzerine taht kurmuştur. Ve bir kere daha senin göz bebeğin bir ülkeye geldi oturdular. Zorlasan da çıkmayacaklar, issen de çıkmayacaklar, kavga etsen de çıkmayacaklar. Damarlarındakini emmeden, kanını emmeden, Canını emmeden, iradeni emmeden, seni felç etmeden çıkmayacaklar. Hep öyle oldu. Sureti haktan görünüp geldiler. Umanist düşüncelerle geldiler. Muazene için geliyoruz deyip geldiler. Geldiler ve bir daha gitmediler. Yadılar yabancılar bu ülkenin sahipleri oldu. Giderken de kendi kafalarından insanlar bırakıp gittiler. Bu insanlar seni kendi yurdunda paria olarak yaşattırdı. Mazlum, mağdur olarak yaşattırdı. Sen dindaşına karşı, soydaşına karşı yüzün yerde olacak. اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ Müminlere karşı fevkalade zelil yüzü yerde. اِزَّةٍ عَلَى kafirin kafirlere karşı dönmeyen, ters yüz edilmeyen birer irade. Allah öyle eylesin. Cihadun <gülüyor> fi Allah yolunda mücadele ederler. Ve <gülüyor> Kınyanın knamasından, ayıplıyanın ayıplamasından hiç edip geriye durmazlar. Ne diyor Allah Kur'an'ında? Ey ey birinci safı teşkil edenler Ey ilkler diyor. Ey Arap soyu. Eğer siz dine sahip olmazsanız Allah arkadan öyle bir cemaat getirecek ki işte onlar bu evsafı ı haiz. Dokuz asır, on asır İslam'ın bayraktarlığını yapacaklar. Dokuz asrı, on asrı tarihi vakı olarak ben ilave edip söyledim. Ama yalan mı bu? Kur'an söylemiş nasıl yalan olur ki? Siz... Ta Abbasiler döneminden bu yana Allah'ın inayet ve keremiyle İslam'ın karakolu oldunuz. İslam'a gelecek her şeyi siz göğüslediniz. Sekiz defa büyük haçlı seferleri ya Kılıç Arslan'ın göğsüne çarptı kırıldı, ya Alparslan'ın göğsüne çarptı kırıldı, ya Melik Arslan'ın Melikşah'ın göğsüne çarptı kırıldı veya Selahaddin'in şarkın Akif'in ifadesiyle şanlı sultanı, Selahaddin'in silesine çarptı kırıldı. Çünkü sen kendini bir polisin emniyet ve güveni beklediği gibi bir karakolda bekliyordun alem İslam'ın, İslam'ı. Bir askerin hüdutta nöbet tuttuğu gibi tutuyordun. Ve küfür savletini kırıyordun. Küfür, küfür dünyası. Kırılması gerekli olan Savlet'i gözüne kestirmişti. O seni kıracaktı. Onun için her şeyi bıraktı. Senin üzerine çullandı. Bir harici mürahasımızın dediği gibi dünyada en büyük devlet hangisidir? Batılların hasta devlet dedikleri dönemde diyor ki Osmanlı Devleti nasıl olur biz hasta diyoruz? Hayır hala en güçlü devlettir. Çünkü asırlar var ki siz dışarıdan biz içeriden hala yıkamadık o devlet âliyeyi. Ama o karakol mutlaka işgal edilmeliydi ve ettiler. Çanakkale ile işgal ettiler. Bingazi ile işgal ettiler. Mısır'ı işgal ederek işgal ettiler. Kırım'ı işgal ederek işgal ettiler. bakü işgal ederek işgal ettiler. Bütün İslam dünyasını işgal ederek işgal etti. Ve alem İslam için bir karakol olan bu savleti kırdılar. Bunun kırılması lazımdı çünkü bu kafirlerin fendini bozuyordu. Siz yeniden derlenip toparlanma merhalesinde bulunuyorsunuz. Yeniden bir kere daha sizi kırmalarına Allah fırsat ve imkan vermesin. Ama inanın benim ödüm kopuyor. Bir kere daha derlenip toparlanıyorsunuz. Mehmet Şevket Bey'in bir zaman bir gazetede sizin başvurduğunuz bir zatın resmini koyarak kafirlerin oyunlarını bozan insan diye altına bir yazı yazmıştı. Kafirin yeni oyunu sizinle bir kere daha bozuldu. Kafirin fendini siz ikinci defa bir kere daha bozdunuz. Ama onlar da bu savleti kırmaya çalışacaklar. Sizde bir diriliş var. İslam dünyasında da muhazi diriliş var. Ümit var. Ümitlerde fer var. Cesaret var. Ve cesaretlerde şahlanma var. Yeniden bir kere daha derlenip toparlanıyorsunuz. Siz vahdete ulaştığınız zaman, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde teessüs eden, vahdeti yeniden tesis ettiğiniz zaman alem-i İslam sizin arkanızda Allah'a kulluk manasına kemerbeste ibadet içinde yeniden el pençe divan duracaktır. Allah o günleri bizim neslimize göstersin. Siz buydunuz. Kur'an'ın beklediği cemaatiniz, Sünnet'in beklediği cemaatiniz. Çok hadislerle size işaret edilmişti. Ümmetin bir bölümü boyunduruğu yere bırakınca başka bir bölümü onun omuzunu alacaktı o boyunduruğu siz omuzunuza aldınız. Ta Ertuğrul Bey'den bu yana, belki Karahanlardan bu yana, belki Harzemlerden bu yana, belki Samanoğullarından bu yana siz temsil ettiniz. Ve en son, en şanlı şekliyle Osmanlılarla ırk değildi, soy değildi, kan değildi, dem değildi, damar değildi. Çünkü bünyesinde bir sürü millet barındırıyordu. Nüfusunun 120 milyona ulaştığı dönemde Safkan Osmanlı 11 milyonu geçmiyordu. Fakat bu koskocaman dünyayı gül gibi idare ediyordu. Bir savlet kırılırken gül gibi idare edilen bir dünya yıkılmıştı. Yıkılmıştı ama aradan seneler geçtikten sonra ancak günümüzde bir kısım sosyologlar şunu söyleme lüzumunu duydular. Meğer Dünya muvazenesinin bozulması adına ne büyük hata yapmışız. Osmanlı bu orta kuşakta muvazeneyi temin ediyormuş. O yıkıldıktan sonra yamalı bohça haline gelen bu dünya birbirini yemeye başladı. Dünyadaki güçler bu dünyada muvazene temin edemeyecektir. O koskocaman deha, milletçe deha, ferdi dehalar değil milli deha, Koskocaman bir dünyayı arızasız ve kusursuz, Kur'an'ın ışık ikliminde, Hz. Muhammed'in rehberliğinde sallallahu aleyhi ve sellem idare ediyordu. O gitti, bir manada, bir manada diyorum, her şey bitti. Diğer manada diyemem, çünkü bir dönemde o yıkılırken, canım çıksın, koca çınar devrilirken çok vefalıydı hemen alttan yeni sürgünler meydana geldi. O giderken en büyük dahiler yeni bir oluşun, yeni bir tekevünün, yeni bir dirilişin tohumlarını saçıyorlardı. Gece, şafak ve gündüz. Güneşin batmasıyla şafağın ağarması bir oldu. Güneş batarken daha biz, şafakta da ötecek, Akorosun sesini duyduk Bizi 13. asrın 14. asrın minaresinin başında durmuş Sureten medeni, sireten çok geri insanları camiye davet ediyordu Ve biz o sesle o solukla bir kere daha uyandık Uyandık Ama Karşı taraf da uyandı Uyandı değil, karşı taraf her zaman tetikte oldu. Karşı taraf sizin her şeyinizden her zaman endişe etti. Bir tek Kur'an kursundan bile endişe etti. Bir araya gelip 3-4 insanın kitap okumasından endişe etti. Bir araya gelen 3-4 insanın Allah demesinden endişe etti. Allah deme ne ifade ediyordu? Bunda ne tehlike vardı? Ama küfür yobazlığı. Bu bir küfür yobazlığıydı, mantığa karşıydı, muhakemeye karşıydı bu, bu yeni yobazlık. Kalbe karşıydı, ruha karşıydı, hisse karşıydı, Allah'a karşıydı, peygambere karşıydı. Karşı olmadığı tek şey vardı, midesiydi, cesediydi, bağışlayın işkembesiydi, cismaniyetiydi. Sadece maddi dünyasıydı, hayvanlar gibi bir hayat yaşıyordu. Sadece maddiyat çerçevesi, çerçevesiyle mahsur hayvani bir hayat yaşıyordu. Ve her türlü insani hayat, her türlü kalbi hayat, her türlü ruhi hayat onu tedirgin ediyordu. Onun için tekrar ber tekrar senin üzerine geldi, geldi ve ezdi. Sen vardın, var olma kavgası veriyordun ama dünyada karşı tarafta tetikteydi tetikteydi ve seni iflah etmek istemiyordu. Hak tecelli eyleyince her işi hasan eder, halk eder, bir lahzada ihsan eder. Hak diledikten sonra sen oldun ve bu tekevvünün önünü kim sağlamadı? Onun engin rahmetine sığınarak bundan sonra da alamayacakları ümidini besliyoruz. Rabbim bu anlayış, bu ümit ve bu recamızda Bizi inkisara sen. Bölük pörçük alem-i İslam Gübülcüne de Müslümanın yardımına koşamadın İçinde derttir zannediyorum Zira benim içimde hep dert oldu İskeçede Müslümanın yardımına koşamadın Bulgaristan'da Müslümanın yardımına koşamadın Ezildiler koşamadın Orta Asya'da yardımına koşamadın Soydaşının, dindaşının yardımına koşamadın Zannediyorum yine şu kürsüden orada tanklar senin dindaşın ve soydaşını paletleri altında ezerken çiğnerken hani yer yer duygu ve düşüncenizi o paletler altında alıp eziyorlar. Ben burada yine acz içinde, zaf içinde, elimden bir şey gelmemezlik içinde yine hıçkırmış, yine hicranla iki büktüm olmuş, bir kere daha ezildik demiş ve inlemiştim. Sen dört bir yanında cereyan eden bu tegallüpler bu tahakkümler, bu esaretler bu mezelletler imdada koşamıyorsun. Çünkü senin vahdetin yok. Yeniden Muhammedi ruhla ilk safın insanlarının Hazreti Muhammed Mustafa'nın etrafında sallallahu aleyhi ve sellem toplandıkları gibi Kur'an'ın etrafında toplanacak, sünnetin etrafında toplanacak ve Muhammedi ruhla yeniden dirileceksin Allah'ın inayeti ve keremiyle işte o zaman sen ters yüz edilmeyeceksin batılı fazla tasvir etmeyeyim bu sizin ve benim icranımızdı buna bir destan yazılabilir ama ben o destanı yazabilecek ne güce ne de dile sahip değilim Firdevsi yazmalıydı o destanı alem-i senin ve benim inkisarımızın destanını yazsaydı o İran'ın mağlubiyet destanını, İslam'ın zafer destanını, Rüstem'in Seyyidine Hazreti Saad İbni Ebi Vekkat karşısındaki destanını yazmış. alem İslam'ın dert destanını, hicran destanını. Gücüm yetmezdi, yazamazdım. Yazmakta istemezdim. Yeniden canlanmaya yüz tutmuş iradelerinize bir baltada ben vurmayı düşünmezdim, düşünemezdim. Onun için ben, sizin ilk safta, bu kuvvet çizgisinde bir ve beraber olmanıza dikkatinizi çekip, sonra onu kendi aramızda korumak için ne türlü dinamiklere ihtiyaç var, ona dikkatlerinizi istirham edeceğim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zuhur ettiği an, onun etrafındaki insanlar, Akif'in ifadesiyle, Sırtlanlara geçmişti beşer yırtıcılıkta. Dişsiz mi bir insan onu kardeşleri yerdi. Fevza, anarşi, bütün afakı sarmıştı zeminin. Salgındı bugün şarkı yıkan tefrika derdi. O tefrika derdi nasıl bugün salgınlaşmış ve nasıl bizi yiyip bitiriyorsa o gün Müslümanlar öyle yiyip bitiriyordu. Ama onun nurlu eliyle bir ve beraber oldular sık sık etrafındaki asabına bir at teklifinde bulunuyordu. "Gelin bana bir at edin." diyordu. Ve sık sık kardeşlik teklifinde bulunuyordu. Ben geçen pazar Süleymaniye'de benim içinde inkisar olan bir vaaz ettim. Takılıp kaldığım şeyler var. Beni zaaflarımla kabul eden istirham edeceğim. Takılıp kaldığım şeylerin tesirinde o vaazı orada götüremeyeceğim kanaatini hisar ettim. Bilemem ki istidradi bir yola giriyorum, istidradi bir şey arz ediyorum. Bilemem ki ondan mıydı ama ben hesabımı hep o zaviyeden yaptım. ki cepheyi bıraktım. Ve iki gün sonra da belimden bir darbe yedim. Gördüğünüz gibi camiye öyle geldim. Ancak öyle gelebildim. Ben öyle dedim. Madem rehi sevdaya girdim diyorsun Madem gurur onur her şeyi ayak altına alıyorsun Kardeşlerinin şu dertli zamanında Bir ses bir soluk halinde Onların dünyalarının kubbelerinde Çınlama varken Ne diye diyebkemliği tercih ediyorsun O hicranlı derste ben Hicreti arz etmeye çalıştım. İslam uğrunda yurdunu, yuvasını, evini, barkını, evladını, iyalini terk edenleri arz etmeye çalıştım. Tablonun bir yanında bütün dünya ve mafiha eskiler böyle derlerdi. Dünya ve içinde bulunan her şeyi terk edip gidenleri onların destanını arz etmeye çalıştım. Ömer gider, destan olur. Hamza gider destan olur, Ali gider destan olur, Zeynep gider destan olur. Bir sene durmadan hicret sürer gider ve bir destan olur. Efendimizin yanında Zeynep yoktur, Rukiye yoktur, Ümmü Gülsüm yoktur, Fatıma yoktur. Gözünden artık sever onları. Bir gün Hazreti Ali beni mahsumdan birinin kızıyla evlenmeyi düşününce, o kadar dokunur ki canım çıksın ona. Fatımamın üstüne evlenme mi olur benim? Minbere çıkar şöyledir. Fatıma benden bir parçadır. Ve en sevdiği Ali'ye, o Ali ki onun için şöyle demiştir. Harun Musa'ya neyse, bana da sen öylesin ya Ali. Ama benden sonra peygamber gelmediği için sen peygamber değilsin. İşte aradaki fark odur. Ama o kadar gönül koymuştur ki. Benim Fatımam, gözümün nuru Ali'nin evinde varken, ne diye Ali evlenmeyi düşünüyor? Fatıma benden bir parçadır. Eğer Ebu Talib'in oğlu, tabir bu, Ali değil artık, Ebu Talib'in oğlu, biriyle evleniyorsa benim kızımı bıraksın. Kızın alakayı görüyor musunuz? Baba şefkatinin yanında ehli Beyt'e analık yapma alakasını görüyor musunuz? Kıyamete kadar gelecek Hasan'i ve Hüseyni halkanın başında bulunmaya alakayı görüyor musunuz? Ayağı başıma taç kadınlık aleminin başının tacı Hazreti Fatıma'ya alaka demek ki çok derin alaka vardı ama hiçbir siyer kitabında hiçbir maatide hiçbir hadis kitabında Efendimiz hicret buyururken, 10-12 yaşındaki Hazreti Fatıma'nın Medine'ye nasıl gittiğine dair bir vakaya rastlamadım. Ve iki büklüm oldum, içimde bir burkundu duydum. Ah anam dedim, keşke ben de seninle beraber olsaydım da, bırakıp gittiklerinde o boşluğu ben doldursaydım destandı bunlar. Bir destan yazdılar hicretle. Yurt yuva terk edilerek bir destan yazdılar. Temiz soluklarını başka dünyalara duyurmak için bir destan yazdılar. Kendileri olarak ayaklarını yere koymak için bir destan yazdılar. Firdevsi de olsaydı Şehname'siyle Meselenin अहमiyetini bu ölçüde bu seviyede ifade edemezdi. Destan yazdılar Kur'an onları şöyle semavileştirdi. Vellezine amenu ve haceru ve cahedu fi sebilillah vellezine ahawu ve nasaru ulayka'humul mu'minun hakqan lehum derecatun 'inde rabbihim magfiratun ve وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا İman ettiler, imanla şahlandılar. Ama bu imanlı cemaat, ayaklarını yere koyabilecek bir zemin bulamıyordu. İyi yerleşmek için başka bir zemin seçmesi lazımdı. Hicret etmesi lazımdı. Daha gürül gürül soluklarını duyurması lazımdı. Dünyanın dört bir yanına mesajlar sunması lazımdı. Atlılarıyla, başı gözü polatlılarıyla, suvarileriyle yağız atlarıyla, dünyanın başka yerlerinde Kur'an'a mâkes olabilecek, ayna olabilecek, temiz sineler araması lazımdı. Onun için Medine'ye göç oluyordu. Arkasından da şu vardı. <gülüyor> ben onu size arz edeceğim. Bağırlarını açtılar onlara. Ve onlara yardımcı oldular. Öyle bir kardeşlikte esis ettiler ki, Müslümanlar Mekke'de evlerini terk ettiler. Mekke civarında köylerde evlerini terk ettiler. Fakat bir eve karşılık oraya gittiklerinde, Ansar kardeşlerinin evlerinin, kapılarının ardına kadar açık olduğunu gördüler. Her Ansar, evini bu mahacir kardeşler için açmış, hazırlamıştı. O Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Mekke'de bir kardeşlik faslı işlediği gibi, bir kardeşlik kanevçesi ortaya koyduğu gibi, bir kardeşlik dantelası da Medine'de ortaya koyacaktı. Herkes birbiriyle kardeş olacaktı. Mekke'de Osman bin Maz'unla kardeşti. Bu çok çile çekmiş, ızdırap çekmiş, yumruk yemiş, Müslümanlığını tekme tokat altında geçirmiş, şerefli sabiyle kardeş olmuştu. Ömrü vefa etmeyen bu Müslüman, Medine'de hicretten az sonra vefat edecektir. Ve Allah Resulü onu teneşür üzerinde yıkamadan evvel, evvela temiz çehresini tertemiz cennet kevserlerinden daha pak, mübarek gözyaşlarıyla yıkayacaktı. Kardeşliği ruhunda öyle duyacak ve öyle kardeş kabul etmiş olacaktı. Sonra herkesi birbiriyle kardeş yapacaktı. Soylu Hamza birisiyle, soylu Ali birisiyle, soylu Sa'di ibn-i Vakkas birisiyle, Said ibn Zeyd birisiyle, Ali birisiyle, Veli birisiyle, Osman birisiyle kardeş olacak. Kadınlar kardeş olacak, sarmaş dolaş olacak, erkekler kardeş olacak ve sarmaş dolaş olacaklar. Kur'an o destanı yazıyor. وَالَّذ۪ينَ آوَوَ وَنَصَرُوا اُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّا Sadece mümin değil, gerçek mümin arıyorsanız işte bunlar. İman edenler, hicret edenler ve hicreti değerlendirenler, sinelerini ve barlarını açanlar, kardeşlik destanı yazanlar. O zaman ben size şöyle diyeyim, o derste iman ve hicret, bu derste iman ve huvvet. İman ve huvvet, zedelenen kardeşliğimiz her şeyi kaybettik. Tesis edeceğimiz kardeşlikle yeniden her şeyi kazanacağız. Sahabi anlayışında bir kardeşlik. Kardeşlerim bana diyorlardı ki, biz bu kardeşliği dünyamızda, kendi dünyamızda nasıl tesis edebiliriz? Şu kardeşliği. Her ansar evini dörde böldü. İki odalı bir yeri varsa odasının ortasına bir sütre koydu. Paravana gibi bir şey koydu. Öbür odasına da paravana gibi bir şey koydu. Muhacir erkekler bir yanda, muhacir kadınlar bir yanda, kendi bir yanda, kendi çoluk çocuğu da bir yanda. Böyle bir kardeşlik tesis etti. Cihan tarihinde eşi bulunmayan bir kardeşlik tesis etti. Fırsatı çok iyi değerlendiriyorlardı. Bağımızda, bahçemizde ortak ya Resulallah demişlerdi. Gönül nasıl alınır, öyle alıyorlardı. Evladı iyi terk etmiş, çoluk çocuğunu terk etmiş, yurtsuz, yuvasız kalmış insanlara. Sineler nasıl açılır, bağırlar nasıl açılır? Onu çok iyi temsil ediyorlardı. Aman kardeşlerimiz kendilerini burada yalnız hissetmesinler. Ve böyle bir barındırma şansı Ebu Eyyubül Ensari'ye, çok değerli, çok kıymetli olarak düşmüştü. Efendimiz kime kardeş olursa olsun ama onun hanesine teşrif etmiş. Ve birkaç ayını, altı ay diyorlar, onun hanesinde geçirmişlerdi. Bu kardeşlik içinde Allah Resulü'nün teşkil ettiği kardeşlik içinde değişik tablolar vardır ki ben müsaadenize sığınarak, bir, ikisini, üçünü size tekrar etmek istiyorum. Hazreti Talha'yı Sa'di ibn Rebi ile kardeş yapmıştı. Sa'di ibn Rebi derken zannediyorum şu anda siz de onun Uhud'dan doğru gelen sesini, haykırışlarını duyuyorsunuzdur. Hazreti Talha'yı Sa'd ibn Rebi ile kardeş yapmıştı. Sa'd ibn Rebi derken zannediyorum şu anda sizde onun Uhud'dan doğru gelen sesini haykırışlarını duyuyorsunuzdur. Çünkü ancak sırtındaki yükü Uhud'a kadar götürebilmişti. Orada kılıç darbeleriyle doğranırken Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem onu aramak üzere bir sahibi göndermişti Uhud'un arkasından cennetin kokusunun geldiğini duyduğunu ona ifade etmişti Uhud'un arkasından cennet kokularının geldiğini esip geldiğini duyuyorum Allah Resuluna selam söyle şöyle de diyor kavmime selam söyle gözleri açılıp kapandığı sürece resul ekleme Ekrem'e kıl kadar zarar gelirse şöyle olsun böyle olsun diyordu Yiğit insan, yaşamıştı. Kendine göre ölüyordu. Kendi gibi ölüyordu. Sa'di ibn böyle ölür. İşte Hazreti Talha buna misafir, buna kardeş düşmüştü. Talha anlatıyor. Diyor ki iki zevcesi vardı. Bir gün beni evinin bir köşesinde misafir ödüyor. Elimden tuttu, beni kendinin kaldığı hücreye götürdü. İki hanımefendi oturuyordu orada. Daha tesettür ayeti de nazil olmamıştı. Çünkü ilk dönem. Hanımları bana gösterdi. Şunların ikisi de kardeşim dedi benim zevcelerimdir. Kardeşlik ona derler ki, her şey ortak olsun. Hangisini arzu ediyorsan ben onu tatlik ederim. Boşarım Allah için dedi. İddetini bekler o. Tam boşanmış olur. Sonra da sen izdivaç yaparsın. O nasıl kardeşlıktır ki... Sen Mekke'de her şeyini terk eder buraya gelirsin. Benim iki zevcem olur. Senin çamaşırını yıkayacak bir tane zevcen olmaz. Bu Sadibni Rebi'a düşen bir iyiliktir Muhacirse hicretle kazandığı şeyleri feda etmeyecek kadar gözü açık, uyanık, şer bir insandır. Kardeşim Allah zevceni de yurdunu da yuvanı da sana mübarek eylesin. Biz onlar için gelmedik buraya. Sen bana pazarın yolunu göster ve bir tane ip ver bana. Talhanın sırtı hiç yük taşıma görmemişti. Çok soylu yaşamıştı. Ama onuru gururu için hammallık yapacaktı. Üç dört gün hammallık yaptı. Üç dört gün sonra güzel kokular sürülmüş. Parmağında yüzük Allah Resulü'nün huzuruna gelmişti. Bu da ne demişti Allah Resulü? Nişanlandım ya Resulallah. Kardeşinin kalbinden o ukdeyi de izal etmek için başının çaresine bakmış, bir yerden bu mevzu halletmiş. Kardeşi bir kardeşlik ortaya koymuş. O da o kardeşliğe mukabelede bulunmuş. Böyle bir kardeşlik teessüs etmişti. وَلَا fi sudurim Haceten وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ وَمَنْ نَفْسِهِ Kendileri sıkıntı içinde, darlık içinde bulunsalar dahi kardeşlerini, nefislerine tercih edecek kadar civan mertliğe yelken açmış, yüreği pek, iradeleri sağlam, kardeşliği açılmış, mükemmel bir cemaatidir Allah'ın inayeti ve keremiyle Resul-i Ekrem'in sallallahu aleyhi ve sellem tesis buyurduğu bu kardeşlik çok kısa zaman sonra yine Rabbimin inayetiyle dünyayı dize getirecek ve dünya devletler arasında muvazeneye yepyeni bir devlet girecektir dilerim Rabbim aynı şeyleri size de yaptırsın Teessüs etmeye başlamış şu kardeşliği arızalardan koruyarak size de aynı şeyleri gördürsün. Aziz kardeşlerim, iman, Allah'a iman etmişsek bu bizim bir araya gelmemizi ve kardeşliğimizi iktiza ediyor. Bu kardeşlik, Bizim dünyaya ait meselelerimizi çözmede önemli rol oynayacağı gibi aynı zamanda ahiret hesabına da kurtulmamız için en büyük vesilelerden, esaslardan birisidir. Rabbimin inayeti keremiyle. Zira Allah'ın cemaati olan inayeti çok farklıdır. Ferden ferda her bir yerleriniz Hasan Şazeli olsanız, Ahmet Bedevi olsanız, Açıktan açığa, Allah ile sık sık mülakat temin eden insanlar, şahik eylanı olsanız, yerde durup Cenab-ı Hakk'ın arşını müşahede etseniz, hamele arşı arşi görseniz, Allah'ın size lütfu, husus mahiyette, ferdi olan lütufları şeklinde olacaktır. Ama cemaate Allah'ın öyle hususu bir lütfu vardır ki, Fertler, ferdi ferit dahi olsalar, büyük veli dahi olsalar, kutbu Aktak dahi olsalar, gavsa azam dahi olsalar, Allah'ın cemaati olan lütfunu elde edemezler. Zira Allah, يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ buyuruyor. Allah'ın eli, o sıkışan ellerin üzerindedir. Biat eden, birliğe söz veren, ellerin üzerindedir. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, ve o Beyatür Ridvan'da Allah Resulü'ne biat edenlere diyor ki, siz ellerinizi Resul-i Ekrem'in elinin üzerine koyuyorsunuz, biat ediyorsunuz, bir birleşme sergiliyorsunuz, bir vahdet, bir kardeşlik sergiliyorsunuz. Bu çok ucuz şey değildir. Unutmayın diyor. Eliniz Allah Resulü'nün eli üzerindeyse, üçüncü el bir te teşbihdir, bu bir temzildir. Üçüncü el Allah'ın elidir. Ve Allah'ın eli cemaatin eli üzerindedir. يَدُ bu Ve Allah Resulü يَدُ اللّٰهِ Allah'ın inayeti, Allah'ın kudreti, Allah'ın tasarrufu cemaatle beraberdir. Siz tek başınıza uçsanız dahi, deniz derya geçseniz dahi, cennetlere ulaşsanız dahi cemaatle elde edilen şeyin aşırı minşarını elde edemezsiniz. İlla cemaat, illa cemaat, illa cemaat. Onun için size birlik lazım der. her birlikten ayrılmayın. ve تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا, تَدَابَرُ وَلَا تَنَافَسُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانًا Ebu Hüleyra, Müslüm'ün kaydettiği bir hadis-i şerifte Allah Resulü'ndan bunu naklediyor bize. Birbirinizi öfkelenmeyin. Öfkelenip birbirinize sırtınızı dönmeyin. Birbirinizle memfi yarışmayın, müsbet manada yarışın, rekabete girmeyin, kıskançlığa girmeyin, birbirinize karşı hasede girmeyin. Ey Allah'ın kulları, siz Allah'ın kulusunuz. Kardeş olun, vakûnû ıbâdallâh ikhwanem. Deyecek ve bizi vahdete çağıracaktır. Mekke'de el sıkıp bunu tavsiye etmesi yetmiyor gibi Allah Resulü Medine'ye teşrif buyurduktan sonra yeniden el sıkacak bunu iyice perçinleyecektir sonra ve Atur Ridvan'da Allah Resulü bir kere daha biat edecek bir kere daha bunu perçinleyecektir ve sahabi bize naklediyor gelin bir kere daha biat edin dedi bize dedik ki, ya Resulallah biat etmiştik Olsun gelin bir kere daha biat edin. Tekrar ver tekrar inandıkları şeylere ahdü peymanlarını yeniliyor. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yeniden birleşmelerini, beraberleşmelerini, el ele tutmalarını, sıkışmalarını, sağlam bir birlik ortaya koymalarını onlardan istiyor ve bunu ortaya koyuyordu Rabbimin inayeti ve keremiyle. Demek ki o birlik ve beraberlik çok önemliydi. Ve zannediyorum Rabbim size çok şey yaptırdı ama bunu demeden diyeceğim şeyi arz ederken çok, çok defa korkuyorum sizi kırarım, rencide ederim. Vaka burada istidradi size bir şey arz edeyim. Ben haddi zatında size konuştuğum şeyleri çok yumuşak konuştuğumdan dolayı çok ciddi bir ihtar almış ve bundan dolayı içimdeki burkuntuyu şu ana kadar aşamamış bir insanım. Size karşı çok yumuşak konuştuğumdan dolayı çok ciddi bir ağız, çok ciddi bir el tarafından bir tokat yemiş, ne diye bu derece müsamaha denmiş. İhtar almış bir insanım. Fakat ona rağmen kalbimi ve hislerimi aşamıyorum. Yine de sizi taltif etmeden, gönüllerinizi tattif etmeden geçemiyorum. E kim bilir belki de bu işi yapamayacağım, benim götüreceğim iş değil. Çünkü başka türlü artık konuşamayacağım. Bir ayağı kabirde bir insan olarak başka türlü konuşamayacağım. Sertliğim, ihtarım, ciddiyetim nasıl olacaktı onun çerçevesini de bilemiyorum. Bu faslı kapamak dahi olacak gibi hüküm verdiren sahiplerden bir tanesi olabilir. Evet, yine yumuşaklık, yine mülayemet ve ben istidradi dolayısıyla bu hususu size arz ettim. Belki siz o kardeşliği inşallah ortaya koyuyorsunuz ama içimde bir şey var. Acaba sahabe-i kiramın o birinci asırda temsil ettikleri gibi İçimizde hiç gırlı kuş olmadan, birbirimize karşı hiç rahatsızlık olmadan, öyle bir kardeşlik, temin ve tesis etmiş sayılır mıyız? İşte şu soruyu size tevcih ediyorum. Bu soruya ben evet desem de, fakat vicdanen çok rahat değilim. Kendi hislerimize mümaşat ettiğimiz kadar, saygılı olduğumuz kadar başkalarının hissiyatına, ...saygılı olabildik mi? İşte... ...ben bunları... ...soru olarak... ...size tevcih ederken... ...size karşı olan hüsnü zannımdan ötürü... ...evet... ...bu kardeşlerim... ...bu mevzuda... ...hislerini çok sağlam ayarlayabilmişlerdir... ...desem dahi... ...vicdanımda... ...aşamadığım uçurumlar olduğunu hissediyorum... Eğer ben bu kadarcıkla olsun, suizan ediyorsam, Allah'ın sizin üzerinizde olan nimete aşkına beni bağışlayın. Yok eğer ki suizan değil, vakinin ve doğrunun ifadesiyle ben bu defa size şöyle diyeyim, bahtınıza düştüm, elinizi ayağınızı öpeyim, bu kadarcık zilletten sonra ne olur Allah aşkına? Ne olur Allah aşkına gıybet etmeyiniz, da bulunmayınız, kimsenin aleyhinde konuşmayınız. Yarın kelimeyle dahi olsa kimseyi çekiştirmeyiniz. Allah aşkına çekiştirmeyiniz. Rahatsız bir kalbiniz varsa kalbiniz hasta demektir. ''Ada a'daike nefsü kelleti beyne cenbeyk'' Senin en can alıcı, canavar hasmın, senin nefsindir. Nefsine karşı muhabbet besliyor. Bir kısım küçük kusurlarından dolayı müminleri Tanrı teşhir edebilecek vesileler bulabiliyorsan, senin bakışların yok, kalbinde de yara var demektir. Allah yarana derman, derman ihsan eylesin. O eğri bakışlara da istikamet versin. Menfaatı maddiye gibi, nefsin hoşuna gidecek şeylerde dahi, mümin kardeşini kendi nefsine tercih edeceksin. Sen ilklerden bu dersi almıştın, unutma sen ikincisin. Birinci dirilişi onlar temin edip gitmişlerdi. alem İslam yeniden diriliyor, bu dirilişi sen temin edeceksin Allah'ın inayet ve keremiyle. Bu büyük davayı zayıf insanlar götüremez. Kardeşini maddeten ve manen her meselede nefsine tercih edeceksin. Hatta füyüzat hislerinde bile, hatta cennette bile. Cennetin kapıları ardına kadar açılsa, o sabah akşam benim yedi defa Allah'ım beni cennete koy diye arzettiğim ettiğim cennet. Bir bakıma... Allah'ın rızası istikametinde gaye kadar büyük bir mesele olarak takip edilen cennet. O cennetin kapıları da ardına kadar açılsa, mümin kardeşle yan yana gelsek, benim girmem onun girmesini muvakkaten engelliyorsa, buyur sen gir diyecek kadar hasbilik. Bize bunu öğrettiler. Bilmiyorum karşıda bir yangın var, içinde evladım imanım tutuşmuş yanıyor. O yangını söndürmeye, çocuğumu kurtarmaya koşarken biri bana dalaşmış, ayağım ona dokunmuş ve düşmüşüm. O korkunç hadise karşısında bu küçük meselenin ne ehemmiyeti var. Rica ederim ne ehemmiyeti var. Sizin meseleniz o kadar büyüktür. Vallahi büyüktür. Billahi büyüktür. Tallahı büyüktür. Aşacaksınız bunu. Aşacak. Hasımlarınızda dahi bir diyalog yolu bulup anlaşacak, uzlaşacaksınız. Hele dostlarınız, hele dostlarınız. Maddi manevi her meselede o kardeşlerinizi nefsinize tercih edeceksiniz. Ben bir noktadan girmiştim buraya. Kardeşlerim bana diyorlardı ki biz nasıl o iyi seviyede teessüs etmiş kardeşliği yeniden sergileyeceğiz. Bunun senaryosu nasıl olur? Sahnesi nasıl olur bu meselenin? Hangi şartlar altında teessüs eder? Allah bir şeyi vermeyi murat buyurmasaydı istemeyi vermezdi. Ben senelerden beri hep onu istedim. Bir kere daha bize muhacir ve ansar fırsatı doğar mı dedim. Siz de öyle dediniz. E açın bağlarınızı. Şimdi Diyarı Türkistan'dan sizin ülkenize ha bir ha bir misafir geliyor. Bir muhacir gibi onları bağrılarınıza basın. Siz de gittiğiniz zaman onlar bağlarına basacak. Yeni bir dantel örelim. Ağlayan Resul'un ağlamalarını dindirelim. Bir kere daha Sa'd İbni Rebi Talha bin Übeydullah Destanı'nı yazalım Bir kere daha Huzeyfetül Adevi Destanı'nı yazalım Yermurktaydım diyor Amcamın oğlu şehit düşmüştü diyor Mataramda bir iki yudum su vardı diyor Amcamın oğlu dedim sahneye daldım diyor. Meydan sahasına daldım diyor. Amcamın oğlu derken İbn Hişam karşıma çıktı. Mekke fethedildikten sonra Müslüman olanlardan. Ebu Cehil'in kardeş. Kütükte doğranır, et gibi doğranmıştı. Parça parça olmuştu kılıçlar üstüne kalkı binmiş. Ben yanından geçerken bir su diye inledim. Mataramı dudaklarına kadar götürdüm. Tam içecekti diyor. Yo estağfurullah. Amcamın oğlu diyor. Suyu dudaklarına kadar götürdüm. Tam içeceği zaman kan kaybetmiş bir şehidin inilti karışımı sesi duyuldu. ''Ah bir su'' diyordu, ''Ah bir su'' diyordu, ben kalktım koştum, Koştuğum biraz evvel, Bizans ordusuna karşı savaşan i̇bn Hişam'dı. Onun bayrağın dibindeki haykırışlar hala kulağımda çınlıyordu. Akabede Peygamber'e biat edenler diyordu, Bedir'de etrafında olanlar diyordu, Uhud'da onun etrafında etten kemikten kalelik yapanlar diyordu. Gelin toplanın atında diyordu. Bayrak düşmek güzeldir diyordu. Ve ağaç budanır gibi budanıyordu. Budanıyordu, bayrağı düşürmüyordu. Ve yiğitçe yatıyordu. Tanımak mümkün değildi. Suyu dudaklarına götürdüm. O tam içeceği zaman Yeni inilti karışımı bir su isteyip Kalktım yanına koştum Ona gideceğim ana kadar gittiğimde İrciye ila Rabbiki var diye sırına masar olmuş Ruhu çoktan uçmuş cennetlere gitmişti Bari İbni Hişam dedim İbni Hişam'a geldiğimde o da ölmüştü Amcamın oğlu derken ona geldiğimde su elimde kalmıştı Hiçbirine nasip olmamıştı Ölürken dahi kardeşini nefsine tercih edecek kadar civan mertçe ruhlar. Onun tesis ettiği kardeşlik buydu. Ben daima onun bize emanet bıraktığı bu kardeşliği ağırlığıyla omuzlarımda hissettim. Siz de hissetmişsinizdir. Bu kardeşlikti bağışlayın gavurun fendini bozan. Bu kardeşlikti dünya muazenesinde ağırlığıyla kendisini hissettiren bunu ikinci kez siz tesis edeceksiniz. Ve dört bir yandan kardeşler hicret edip gelecek. Bana bakarsanız ben her kardeşin hicranına ağladım. Dün Irak'ın Firavun'u peşmergelleri nebeceyle Nükleer silahlarla kendi ülkesinden kovduğu zaman ben o kadar çok ağlamışım ki bu mevzuda onlara ağladığımı, nasıl ağladığımı, icranla iki mühürüm olduğunu bana neden sonra aylar sonra bir kardeşim anlattı. Adeta rengin kaçtı da yemeden içmeden an kesildi ama insan güllelerle, bombalarla tehdit edilen insan bunlar. Fakat o gün ben kürsüde değildim. O gün bu kürsülerin yolu açılmamıştı. Hicranımı hicranınıza katamadım. Hicran güllabını hicranlarımıza yoğuramadım Onun destanını söyleyemedim. Onu sizin başınızdan saçamadım. Ve ben kürsüdeydim. Orta Asya'daki soydaşlarımıza, dindaşlarımıza mezalim yapılırken, onlar doğranıp budanırken, onlar işkencenin bin bir türlüsüne maruz kalırken, görüyor gibi oluyordum. Sizi kürsüde gördüğüm gibi, onların siluetleri de gözümün önünde temesül ediyordu. Bu onun için bir hicran dönemi dedim. Yeni bir hicran dönemi başlıyor. İslam'a bir temamiha döneceğimiz ana kadar, İslam'la yeni bir güç kazanacağımız ana kadar, o büyük faslı müşterek etrafında yeniden kenetleneceğimiz ana kadar bu hicranlar devam edip girecek, gidecek ve biz de iki büklüm olup ağlayacağız. Ağlatmasın Allah. Gelene bağrınızı açacaksınız. Giderken gidip destek olacaksınız. Allah'ın size olan nimetlerini hatırlayacaksınız. Henüz sizin seviyenizde o nimetlere masar olamayan insanların durumunu düşünecek, o nimetleri onlara kavuşturmak için elinizden gelen her şeyi yapacaksınız. Kitaplarla, Kur'an alfabeleriyle, Kur'anlarla imdatlarına koşacaksınız. Müesseselerinizi gezdireceksiniz. İmanlı yamaçlarda dolaştıracaksınız. İmanlı gençlerle görüştüreceksiniz. İman muhitlerinde soluklandıracaksınız. Ve inşallah sizin bu gayretleriniz boşa gitmeyecek. Ve sâbiqun el-evvelûne min el vel ansar. İkinci dirilişin ilkleri bir muhacir ve ensar destanını da siz yazacaksınız. Arkadan gelenlerin nazarında siz onlarca siz birer yâd-ı cemil olacaksınız. Nasıl bizler Bizden evvelkiler Kur'an'ın emrine uyarak وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اُغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَ بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا اِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ صَدَقَ اللّٰهُ O mü'minler onlardır ki